Kuzey Makedonya'da, Tetova'dayız. Yaklaşık iki yıl önce başlayan iç savaş sırasında kentteki basket sahalarında şimdiki gibi gençleri bulabilmek pek mümkün olmazdı muhtemelen. Ortalıkta gezme riskini alamazlardı çünkü. O zamanlar kente bakan tepeler gerillaların elindeydi. Kendilerini Ulusal Kurtuluş Ordusu olarak adlandıran gerillalar, Arnavut kökenlilerin haklarının tanınmasını talep ediyordu. Bölgede çatışmalar 2001 yılı Şubat'ında Makedonya polisinin sınır boyundaki Arnavut çoğunluklu bölgelerde devreye gezme girişimi ardından başladı. Bahar sonlarına doğru çatışmalar ülkenin tüm kuzey kesimlerine yayıldı ve başkent Üsküp'ün dış mahallelerine dek vardı. Savaş, Makedonya'nın Yugoslavya'dan koptuğu 1991 yılından bu yana alttan alta artan etnik gerilimin su yüzüne çıkmasına neden oldu. Şu anda dağılmış olan Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun komutanlarından Rafis Adeti, Arnavut kökenlilerin savaşmak zorunda kaldıklarını ileri sürüyor. Bu, bu, bu, bu, Silahlanıp haklarımızı talep etmeye karar verdik çünkü başka seçeneğimiz yoktu. Makedonya'da Arnavutlar ikinci sınıf vatandaştı. Kurumlarımızda yeterli oranda temsil edilmiyorduk. Çingenelerden bile daha çok ayrıma maruz kalıyorduk. Bu yüzden de silahlanmaya ve haklarımızı istemeye karar verdik. Ulusal Kurtuluş Ordusu savaşçıları çatışmaları aylarca sürdürdü. Ve sonunda Makedonya yetkilileri bir dizi ödün vermek zorunda bıraktı. Barış anlaşması uyarınca da isyancıların elindeki binlerce silah toplandı. Ancak NATO ve Makedonya hükümetine göre toplanabilenler Ulusal Kurtuluş Ordusu cephanesinin çok küçük bir bölümüydü. Barış anlaşmasının imzalanması ardından sık sık isyancıların yeni bir saldırıya geçeceği söylentileri ortaya atıldı ama bu henüz gerçekleşmedi. Açık olan bir şey varsa o da Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun isterse savaşa dönecek silah ve cephanesinin olması. Peki ama isyancılar bu silahları nereden buluyor? Bu silahlar nereden geliyor? Parasını kimler ödüyor? Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun silahlarının öyküsü Makedonya içinde değil. Yüzlerce kilometre ötede başlıyor. 1997 yılı martına geri gidiyoruz. Arnavutluğun dört bir yanında halk askeri depoları yağmalıyor. Demokratik reformlar süreci ve serbest piyasaya geçiş ardından ülke krizde. İsyanlar patlak veriyor, altyapı altüst oluyor. Türkiye gangsterler ve isyancıların güdümüne giriyor ve kaosa sürükleniyor. İşgale karşı milislerin kullanabilmesi için kurulan komünist dönemden kalma binlerce askeri depo yağmalanıyor. Ülkenin güneyindeki Perme kentinde bir otel işleten Kastriyo kaosun görgü tanıklarından. Polisle siviller arasında çatışmaların başladığı gün patlak veren kargaşa sırasında yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Mektab Trazir të madh duke otele geri döndüm. Malıma bir zarar gelmesin sahip çıkayım diye. O sırada çok sayıda kişinin askeri depolara doğru gitmekte olduklarını gördüm. Bunlardan bazıları ellerinde silahlarla geri döndüler. Bazılarının elinde tabanca vardı, bazılarında otomatik tüfekler. İki saat sonra askeri araç kullanan bir şoför şehir meydanında halka silah ve cephane dağıtma başladı Ben depoya gitmedim silah istemediğimden değil bazı askerler bana gelip kendilerini korumamı istediğinden onları götürüp otelimde sakladım takip eden haftalarda yarım milyonu aşkın silah ve binlerce ton cephane Arnavutlu kalkının eline geçmişti un film bir Moranya birdan iş okuyayım kisekuna deıtı <gülüyor> Depodan gelen bir arkadaşım bana bir tabanca verdi askerler de otele geldiğinde onların da 2-3 silahı vardı silahları tuttum çünkü tam bir kaos ortamıydı ne devlet ne polis kalmıştı böyle bir ortamda herkesin kendisini korumak için silaha ihtiyacı vardı özellikle de ben çünkü korumam gereken bir de otelim vardı neyse ki bir sonraki gün ortalık sakinleşti o zamana kadar şehir dışındaki askeri depo tamamen boşalmıştı çünkü Yakınlardaki köy ve kentlerden de silah almak için gelenler oldu Herkes silahlanıyordu Adam başına 2-3 silah alıyordu Bir sonraki gün cephane almaya depoya gittiğimde hiçbir şey bulamadım Hükümet kontrolü sağlayana dek aylar geçti O zamana kadar da yüz binlerce silah yağmalanmıştı Bir sonraki yıl ise bu silahlar başka yerlere yollandı Kuzeydeki Kosova'da etnik gerilimin artışı silah talebini de kamçılamıştı Arnavutlar da bu talebe yanıt vermeye oldukça hevesliydi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan Phil Figgins, 1998 yılında Kuzey Arnavutluk'ta bir ırmak feribotunda yaptığı yolculuktan şu izlenimleri aktarıyor. Ferry Peribot'un kalktığı yere vardım. Tünelin uzak ucundan çıktığınızda küçük bir alanda arabalar, insanlar, hayvanlar kümelenmiş halde duruyor, bazıları bir şeyler satıyor. O zamanlar burada bayağı bir silah işi dönüyordu. Gözünüzün önünde insanlar bagajlarını açıp silahlar çıkarıyor, bunları otomobillerin tepesine koyuyorlardı. Hemen önümüzdeki bir minibüsün tepesi makineli tüfeklerle doluydu. İçinde de başka bazı şeyler vardı. Öyle yüklüydü ki minibüsün altı neredeyse yere değiyordu. Lastikler yere yapışmıştı. Ancak 20 kişinin yardımıyla minibüsü feribota bindirebildiler. 1997 yılında yağmalanan silahlar için ansızın yeni bir piyasa ortaya çıkmıştı. Sınır ötesi ticaretin risklerini almaya hazır olanlar için iyi bir fırsat doğmuştu. Arben bu riski alanlardan biriydi. Kondakta Silah ticaretini ilk kez 1999 yılında Kosova Savaşı sırasında yaptım. Savaştan istifade edip silah satmaya başladım. Sonunda Has adındaki bir kasabanın yakınlarında yakalandım ve iki yıl cezaevinde kaldım. Silahları Arnavutluk'tan alır, Kosova'da satardık. Makineli tüfekler bize 300 Alman markına mal olurdu. Biz de bunları 350 ila 400 mark arasında satardık. İyi para kazandık. Yaptığım işten vicdan azabı çekmedim çünkü Kosovalıları kurtardığımızı düşünüyordum. Silah olmadan savaşı başlatamazlardı. Biz silahları otomobille taşıyorduk. Sonra başkaları hayvanları kullanarak dağlardan silah getirmeye başladı. Tutuklandığımda yanımda farklı kalibrelerden 150 silah artı mermi ve cephane vardı.'' Sınır ötesi silah ticareti büyük risk almayı gerektiriyordu. Erben sonunda yakalanıp hapse atıldı. Ama sonları çok daha kötü olanlar da vardı. İsmini vermek istemeyen bir Arnavut sınır muhafızı kaçakçılık rotalarının çok tehlikeli olduğunu belirtiyor. Prosova'ya silah kaçakçılığı her zaman gizli olarak yürütüldü. Arnavutluğun kuzeyindeki hasta yaşanan bir olayı anlatayım size. Üç köylü hayvanlara yükledikleri silahları Arnavutluk'tan Kosova'ya kaçırmaya çalışıyordu. Anlaşıldığı kadarıyla aynı yolu sık sık kullanıyorlar. Sırplar da bunun farkına varıyor ve yola mayın döşüyor. Köylülerden ikisi yaralanıyor, üçüncüsü ise Arnavutluğa geri dönüyor. Sırplar patlamayı duyuyor ve olay yerine gittiklerinde iki kişiyi silah ve hayvanlarla birlikte buluyor. Köylülere yardım bile etmiyorlar. Oracıkta öldürüp Cesetlerini Kosova'ya taşıyorlar. Ondan sonra da aynı yola daha çok mayın döşüyorlar. Bu 1998'in sonbaharında oldu. Peki bu işi yapmak kolay bir şey miydi? Gerçi birçok köylü denedi ama çok zor bir işti bu. Bazıları hayatlarını kaybetti bu yolda ama paraya ihtiyaçları yüzünden yapmak zorunda kaldılar. Hayatlarını böyle kazanıyorlardı. Arnavut kökenli milislerden oluşan Kosova Kurtuluş Ordusu Sırp yetkililere karşı yıllar süren ufak çaplı gerilla savaşı yürüttü. Sırp yetkililerin kendilerine yönelik muamelesinden şikayetçiydiler. Özellikle de Belgrad'ın Kosova'nın siyasi özelliğini elinden almasından. Savaş gereçleri uzmanı William Hunt o sıralarda Kosova Kurtuluş Ordusunun kullandığı silahların çoğunun Arnavutluk kökenli olduğunu söylüyor. <gülüyor> 1999 yılında Kosova ve Kuzey Anadolu'daki askeri etkinliklerin sona ermesi ardından benimle içinde bulunduğum danışmanlar heyeti Kuzey Anadolu'ya vardı. Beni şaşırtan bir şey Kosova'dan dönen Kosova Kurtuluş Ordusu tarafından arkada bırakılan askeri araç gereç ve silahlar oldu. Tek bir terk edilmiş binada 5-6 ton cephane ve 5000 bin civarında Kaleşnikov gördüğümü hatırlıyorum. Peki bu silahların kaynağı neresiydi? Silahlar nereden geliyordu? Kosova Kurtuluş Ordusu tarafından kullanılan silah ve cephanenin büyük kısmının Arnavutluk ordusu kaynaklı olduğuna şüphe yoktu. Kuzey Arnavutluk'ta Kosova Kurtuluş Ordusu'ndan geri alınan silahlarda bunu kendi gözlerimle gördüm. Yine Kosova'da yakalanan cephaneleri inceleme fırsatım da oldu. 1998 ve 99'da bu silahların varlığı Kosova Kurtuluş Ordusu'nun mücadelesini sürdürebilmesine olanak sağladı. Ve sonunda kabul edebilecekleri türden bir siyasi çözüm ortaya çıktı. Ancak Arnavutluk'ta yağmalanan silahların öyküsü Kosova'da bitmedi. Savaş sona erer ermez bu silahlar bu kez de Doğu'ya, Kuzey Makedonya'ya, Arnavut kökenlilerin çoğunlukta olduğu diğer bir bölgeye gitti. Kuzey Makedonya'dayız. Bir Arnavut köyünden çıkıp yandaki tepeyi tırmanıyoruz. Uzayıp giden toprak yol aslında sınır. Sağ taraf Kosova, sol taraf Makedonya. Ortalıkta ne bir çit ne bir dikenli tel var. Sınırın bir tarafından diğerine kaçakçılığı önleyecek hiçbir şey yok ortada. Kosova tarafında iki ila 300 metre ileride ise bir köy görünüyor. Aşağıda da birkaç yüz metre ötede Makedonya tarafında bir Arnavut köyü. Sınır polisi bu sınır boyunca kaçakçılığın ne kadar kolay olduğu sorusuna şu yanıtı veriyor. Bu sınır polisi bu sınır boyunca kaçakçılığın ne kadar kolay olduğu sorusuna şu yanıtı veriyor. Bunun ne kadar sık olduğunu tam olarak söyleyemem. Ama devriyelerimiz sık sık sınırı geçen gruplar görüyor. Silahları kimin taşıdığını bilmiyoruz, ama bu işin sürdüğünü biliyoruz. Kosova'dan Makedonya'ya kaçakçılıktan bahsediyorsak, şu köyden buraya, Jazince'ye otomobiller geliyor. Silahları oradaki evlerden birine bırakıyorlar ve fırsat bulunca da sınır ötesine taşıyorlar. Kosova tarafındaki suç şebekelerinin Makedonya tarafındaki köylülerle işbirliği yaptığına eminiz. Köylülerin hiçbiri kayıtlı açıklama yapmak istemiyor ama teybi kapattığımızda silahların sınırın öte tarafından geldiğini kabul ediyorlar. Tekrar polis devriyelerinin başlaması kaçakçılığı zorlaştırmış ama durdurması söz konusu bile değil. Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun yeterli cephanesi olmasına rağmen Makedonya'daki çatışmalar bir yıldan az sürdü. Eski isyancı komutanlardan Rafi Saadeti silahlarının çoğunun Arnavutluk'taki yağmalanan depolardan geldiğini söylüyor. Bunların bazıları dört yıl içinde dört ayrı çatışmada kullanılmış. Ben, ulu, Savaşı başlattığımızda halkın desteğine sahiptik. Bunu herkes biliyor ama paraya ihtiyacımız vardı. Dünya yasa dışı silahla dolu. Paranız varsa kolayca alırsınız bunları. Karada, Bosna, Sırbistan ve tabii ki Arnavutluk'tan silah aldığımızı açıkça kabul ediyorum. Bu ülke dışında nerede Arnavut kökenliler varsa silahları oradan alıyoruz. İşin gerçeği şu ki 1997 yılında Arnavutluk'ta halkın eline geçen silahların büyük bir kısmı Makedonya'ya gitti. Sierra Leone'de olduğu gibi Makedonya'da da yasa dışı silahlar çatışmaları ateşlemek ve sürdürmede kullanıldı. Her iki ülkede de bir gerilla grubu uluslararası bağlantıları sayesinde silah sahibi oldu. Yani kısacası talep arzını yarattı.